<gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala Eşrafil enbiya'i vel murselin Nebiyyuna Muhammed ve ala Alihi ve sahbihi ve men tebi'uhum Bi ihsanin ila yevmiddin Amma ba'd Evet arkadaşlar geçen hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Amr İbni Hazm'a Yazdığı mektupta Bir parça vardı orada Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor dedi ki En la yemessel Kur'an id la tâhirun. Kur'an-ı Kerim'e tahir olandan başkası dokunmasın demiştik. Burada Kur'an-ı Kerim'den kastın ne olduğunu söylemiştik İlyas. Burada Kur'an-ı Kerim'den kastımız mushaf. İlla tahir. Tahir olandan başkası dokunmasınla ilgili ilim ehlinin iki tane görüşünü zikretmiştik. Hatırlayan var mı? Burada Tahir'in tefsirini yaparken. Yani küçük hades ve büyük hades dedik. Racı olan görüş bu dedik. Diğer görüş neydi? Mü'min. Mü'min olması. Yani buradan Tahir'in mü'min olduğunu söyleyen alimler var demiştik. Delil olarak ne diyorlardı? İnnel mü'mine la yancuz. Mü'min necis olmaz. Bunun karşılığı da nedir? Necasetin karşılığı. Neciste ise temizdir. Üçüncü bir şey yoktur. Ama dedik ki racı olan görüş burada. Ki kasıt Tahir'den kasıt. Küçük ve büyük hadesten hades sahibi olmayan, temizlenen kimsenin olduğunu kastetmiştik. Dört, imamın da görüşünün musafla ilgili yani bir insan culupluk halinde veya abdestsizlik durumunda Kur'an-ı Kerim'e arada bir vasıta olmadan yani bir bes parçası bir eldiven veyahut da tutacak başka bir şey olmadan direkt temas etmenin caiz olmadığını ilim ehlinin görüşünün bu olduğunu ne yaptık? Zikrettik. Bugün de Ayşe radıyallahu anhanın zikrettiği hadisle devam edeceğiz. وَاَنَا اَيْشَةَ Ayşe اللّٰهُ anha qalet. Can sallallahu aleyhi ve sellem zikre Allah'ı her anı. Rivahu Müslim ve Buhari. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün hallerinde Allahu Teala'yı zikrederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün hallerinde ne yapardı? Allahu Teala'yı zikrederdi. Hadisi İmam Müslim tahric etmiş. Yine İmam Buhari sahihinde Talikan bu hadis-i şerifi zikretmiştir. Daha önceden de bu faydayı zikretmiştik. Aramızda hatırlayan var mı? Eğer dedik, kânenin haberi müzari fiil olarak gelir ise, ki bu hadis-i şerifte de o şekilde geliyor, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yezkuru. Kânenin haberi müzari fiil olarak geldiği zaman bize ne katıyordu? Genellikle ekseriyetle galiben manasını katıyordu. Yani diyoruz ki o zaman Allah Resulü ekseriyetle genellikle her halinde ne yapardı? Allah-u Teala'yı Zikreder. zikrederdi. Burada yaz kurullah. Burada Allahu u Teala'yı zikretmekten kastediyoruz. Buradaki zikir lafzi zikir mi? Yoksa genel anlamda kalbiyle yapılan, azalarla yapılan dil ile yapılan zikri mi? kast ediyoruz. Genel anlamda zikir. Genel anlamda. Buradaki kastımız Hz. Ayşe hadisinde gelen zikir çeşidi, dil ile yapılan zikir. Ama ilim ehli zikri bu anlamda mertebelere, kısımlara ayırıyor. Kalple yapılan zikir, dil ile yapılan zikir, bu aynı şekilde ağızlar ile yapılan zikir. Kalple yapılan zikire... örnek ne olabilir? Kalbi ameller, tevekkül etmesi. Için. Evet. Kişinin tevekkül etmesi, Allah'ı sevmesi, evet. Allah'tan korkması. Bu şekilde zikirler kalbi zikirlere örnek teşkil edebilir. Dil ile yapılan zikirlere örnek. Ya Bir insanın subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber demesi. Peki azalar ile yapılan zikire örnek ne verebiliriz? Namaz içinde kişinin kıyamda durması, rükuda durması, secdede, teşehüde oturması. Aynı şekilde bunlar azalar ile yapılan zikirlere ne olabilir? Delil olarak, örnek olarak gösterebiliriz. Diyoruz ki bazen kalple zikir diğer zikirlerle beraber aynı anda olabilir. Yani hem kalple zikir dil ile zikirle beraber olabilir. Aynı şekilde kalple zikir ağızlarla ile yapılan zikirle beraber olabilir. Hepsi birbirinden bağımsız olarak yapılabilir. Diyoruz ki bu üç çeşit zikirden en faziletli olanı hangisidir? Kalb yapılan zikirdir. Asıl zikrin en faziletli olanı kalb yapılan zikirdir. Çünkü insan baktığımız zaman bazen diliyle zikreder ama kalbiyle o zikrettiği zikri anlamazsa, idrak etmezse o söylediği sözün mahiyetini, manasını anlamazsa ne olur? Bu insanda bu zikrin tesiri, aynı zamanda hem kalbiyle hem diliyle zikrettiği gibi olmaz. Değil mi? Düşün bir insan la ilahe illallah diyor ama aklı başka bir yerde. Söylediği zikrin ne manaya geldiğini düşünürse o insanın kalbinde ne olur? Allah'ın sevgisi, Allah'tan korkusu ne var? Allah'a olan tevekkülü artar. İbadeti yalnızca Allah'a has kılması gerektiğini ne var? Bu şekilde hem kalbiyle anlar, diliyle de bunu söylemiş olur, tasdik etmiş olur. O yüzden diyoruz ki bu zikirlerin içinde en faziletli olanı kalbiyle zikirdir. Yine hadisin devamında Ayşe radıyallahu anha buyuruyor diyor ki ala kulli ahyanihi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her anında, her halinde Allahu Teala'yı ne vardı? Zikreder. Zikrederdi. Bununla ilgili ayet-i kerimede Allahu Teala buyuruyor diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ kıyamen قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Diyor ki onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatmışken ne yaparlar? Allah'ı zikrederler. Ayetin devamında allah Teala buyuruyor. Diyor ki göklerin ve yerin yaratılışında derin derin düşünürler. Ve şöyle derler Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz bizi cehennem azabından koru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına da baktığımız zaman her anı Allahu u Teala'yı zikretmekle geçiyordu. Otururken, yatarken, yürürken bir mecliste sahabelerle bulunduğu zaman da her anında ne yapıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ı zikrediyordu. Yine sahih sünnete döndüğümüz zaman da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği zikirlere baktığımız zaman değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çarşıya giderken tuvalete girerken Çıkarken, yemeye başlarken, yatarken, uyandığında, sünnette de döndüğümüz zaman, sahih sünnette de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının her safhasında Allahu Teala'yı zikrettiğini görüyoruz. Sizce arkadaşlar müellif bu hadisi şerifi bu bapta neden zikretmiş olabilir? Yani abdesti bozan şeyler babında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı her anında zikrettiği hadisinin bu babla alakası ne olabilir? Kuran'ın zikirler sayılabilmesiyle ilgili. Yani abdestsiz kişi yani, dokunamadığı zaman peki abdestsiz Kuran'ın... sorumu soruyorsun? Soruya mı cevap veriyorsun? Kişi cünüklü iken... Yani müellif bu hadis-i bu hafta neden zikretmiş var? Abdestsizlik hali ve cünüklük hali Allah koymamız. Yani insanın abdestiz olması o insanı Allah'ı zikretmesine mani midir? Değildir. Değildir. Bunu ifade etmek için, bunu anlatmak için müellif ne yapmış? Evet. Bu bab altında bize bu hadis-i şerifi zikretmiş. Yine hadis-i şeriften çıkardığımız faydalara gelince arkadaşlar, Hazreti Ayşe radıyallahu anhâ'nın faziletine delalet eden bir hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Özellikle ev hayatıyla ilgili malumatları en iyi bilen sahabelerden bir tanesiydi. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ev hayatıyla ilgili gelen rivayetlerde bir hadis-i şerifi Hazreti Ayşe diğer bir hadis-i şerifi başka bir sahabe nakletti ise ve bu hadis-i şerif Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği, naklettiği sahabenin hadisi, Hazreti Ayşe'nin hadisine ters düşüyor ise biz burada ne yapıyoruz? Hazreti Ayşe'nin rivayetini, diğer rivayetini yapıyoruz, takdim ediyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ev hayatını en iyi bilen hanımlarından birisi olduğu için en iyi bilenlerden bir tanesinde onun olduğunu biliyoruz. Yine aynı şekilde Allahu Teala'nın her vakitte zikretmenin faziletine delalet eden bir hadis-i şerif diyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Allah-u Teala'yı her vakitte zikretmenin faziletli oluşuna delalet eden bir hadis şeriftir. Allah Teala, yaptığın... Yani Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatın her safasında ne yapıyor her anında Allahü Teala'yı zikrettiği için Allahü Teala'yı hayatımızın her safasında zikretmenin faziletli olduğunu buradan anlamış oluyoruz bu hadis şeriften de bir kez daha anlamış oluyoruz. Yine burada Allahü Teala'yı zikrederken taharet şartının olmadığını görüyoruz. Allahu Teala'yı zikrederken taharet şartının olmadığını görüyoruz. Peki bir kimse durumunda durumundayken Allahu Teala'yı zikredebilir mi? Abdestsiz ve cunupluk durumunda olan bir insan evet. Allahu Teala'yı zikredebilir mi? Zikredebilir. Diyoruz ki bir insan bu halde Allahu Teala'yı ne yapabilir? Zikredebilir. Yalnızca bir tane zikir var. İnsan bu zikir yani cunupluk hali onu engeller nedir o zikir? Yani kişi cunupluk durumunda ne yapar? Bütün zikirleri yapabilir. Yalnızca Kur'an-ı Kerim'i yapamaz. Okuyamaz. okuyamaz. Kur'an-ı Kerim'i okuyamaz. Bununla ilgili Hazreti Ali radıyallahu anh'ın zikrettiği hadis-i şerifler var. Diyor ki: "Kâne ya kâne ya yacuzuhu anil Kur'an şey'un illel cenabe." Başka bir rivayette canen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yakrauna'l Kur'an ma lam yakun junuba. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cünüplük durumu hariç hiçbir şey onu Kur'an okumaktan men etmezdi. Onu alı koymazdı. Yine baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine davetin farz olduğunu biliyoruz ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerine Kur'an-ı Kerim'i Öğretmesi de aynı şekilde bu davet kapsamının içine giriyor. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cünüplük halinde bu durumdayken sahabelerine Kur'an okumuyorsa, Kur'an öğretmiyor ise bundan imtina ediyor ise demek ki cünüplüğü olan kimsenin Kur'an-ı Kerim'i okuması caiz değildir diyoruz. O hadis bütün hallerinde yani ifade ediyor dediğinizde bu da cünüplüğü Ayrı bir hadis olduğu için mi buradan çıkartıyor? Yani burada genel bir zikir var. Yani bir insan otururken... Cünüplüyken de Kur'an okumak yok mu? Bunun için hocam? Bütün hallerin kasıt. Yok bu, yani bu hadisten belki genel mana olarak bu çıkabilir. Evet. Ama diğer hadislerle ne yapıyoruz biz bunu? Aynen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o genelde Allah'a zikrettiği kapsamı içine cünüplük halinde Kur'an-ı Kerim'i okumadığını Aynen. Hazreti Ali hadisinden ve diğer hadislerden anlıyoruz. Ama Allah'a Allah'ı zikreder dediği zaman en büyük zikirin içine Kur'an-ı Kerim de girer. Evet. Yani asıl lafız itibariyle baktığımız zaman dediğin gibi anlaşılıyor olabilir. Ama diğer hadisler bize bunun cunupluk hali haricindeki her anında veyahut diğer Kur'an-ı Kerim haricindeki diğer zikirlerle hayatının her anında Allah-u Teala'yı zikrettiğini bu hadis-i şeriften ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Yasaklamış olduğunu gösteriyor hocam, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cunup iken bize Kur'an-ı Kerim okumazdı diyor. ve da cunupluk hali dışındaki hiçbir şey onu Kur'an'ı okumaktan men etmezdi. Evet. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cunupluk halinde Kur'an-ı Kerim ya, okumuyordu. Demek ki onu engelleyen, Kur'an okumaktan engelleyen bir Durum vardı o da cunupluk haliydi. Onun haricindeki zamanlarda ne yapıyordu? Hem Allah'ı zikrediyor hem de Kur'an-ı Kerim'ini okuyordu. Diyoruz ki Cenabet olan kimse başka bir fayda olarak Cenabet olan kimse hem yüzünden Kur'an-ı Kerim'i hem de ezberinden ne yapamaz? Okuyamaz. Hem yüzünden hem de ezberinden Kur'an-ı Kerim'i okuyamaz. Peki abdestsiz olan kimse için Aynı şey geçerli midir? Yani Ezberine abdestsiz bir olan bir kimse... Bir diyor. Diyoruz ki... Abdestsiz olan kimse yüzünden... Yüzünden okuyamaz. Ezberinden, ezberinden okur. <gülüyor> abdestsiz olan kimse yüzünden okuyamaz. Ezberinden okur. Çünkü abdestsiz olduğu için ona ne yapamaz? Yani süremez, bir şey Dokunamaz. Mı? Nasıl? Mı? O şekilde okumasında... Bilmiyorum. İlyas Hocam bir şey bildiğin okun. Okuyabilir. Yani el sürmediği sürece ki bir önceki hadiste bunu şeyini almıştık. Yani el süremeyeceğini yani diyemeyeceğini anlamıştık. El, kitabı aldı, ben de açtı yani abdestsiz bir şekilde bu şekilde açarsa okuyabilir. Ama junup olan insanın bu halden kurtulması sadece banyo yapmasından sonra yani kısa bir müddette bundan kurtulabileceği için cunup halinde olan kimse için alimler diyorlar ki yıkanıp temizlenip o şekilde okuyabilir. Çünkü bundan kurtulma ihtimali yüksek. Biraz sonra zikredeceğiz. Aynı şey bayanlar için özel durumlarında, özel günlerinde, hayızlı oldukları durumlarda onlarla ilgili konuyla ilgili fetvayı alimler zikrettiği şeyi söyleyeceğiz inşallah. Bunları okuyabilir. Diyoruz ki hayız ve loğusu olan bayanlar içinde hüküm aynı cunupluk hükmünde midir? Hayız ve loğusu olan bayanlar için buradaki hüküm Kur'an-ı Kerim'i okuma hükümü cunupluk durumunda mıdır? Yoksa ilim ehlinin bu konuyla ilgili ihtilafın vardır? Yani hay yok. Hayızlı olduğu dönemde veyahutta lohusa kadın çocuk doğurdu 40 gün Kur'an-ı Kerim'i okuyamaz mı diyoruz. İşte ezberinden okur mu? Yüzünden mi okur yoksa <gülüyor> eksinden de okuyamaz? Nasıl? bayanın dışında elinde Yani cünüplük halinde ne var? İnsan gusül aldığı zaman üzerindeki o hali, o durumu giderebilir. Ama bir bayan için, bu durumlarda olan bayan için aynı şey geçerli mi? Değil. Bu konuda da zaten ilim ehlinin farklı görüşleri var. Bunlardan bir tanesi cunupluğa kıyas ediyorlar. Diyorlar ki, yani yüzünden ya da ezberden kesinlikle okuyamaz. Hayiz ve loğusa olan kadın, yüzünden veyahut da ezberden kesinlikle okuyamaz. Delil olarak La takra'u al-hayizu min kuran Junub ve hayız olan kimse Kur'an-ı Kerim'den bir şey okuyamaz hadis-i şerifini getiriyorlar. Ama alimler bu hadis-i şerifin zayıf olduğunu söylüyorlar. Bu hadis-i şerifin zayıf olduğunu söylüyorlar. İkinci bir görüşe göre diyorlar ki mutlak olarak okur. Yani hayız ve lohusa olan kadın mutlak olarak Kur'an-ı Kerim'i ezberden veyahut da yüzünden okuyabilir. Çünkü diyorlar, biraz önce dediğimiz gibi cunupluk durumu kişinin elinde olan bir şeydir. Abdest aldı, gusül aldığı zaman bu durum üzerinden kalkar. Ama bir bayan için bu hallerde taşıyan, bu vasıflar üzerinde taşıyan bir bayan için aynı şey geçerli değildir. Kendi elinde olan bir sebep yoktur diyorlar. O yüzden biz bu insanları Kur'an okumaktan mahrum bırakırsak birçok hayırdan mahrum etmiş oluruz. Diyorlar. İkinci görüşün ikinci görüşün ikinci görüşü söyleyen Almer bunu söylüyor. Evet. Üçüncü görüş ise Dinleyebilirim. Dinleyebilirim, dinleyebilir miyim? Dinleyebilir. bakıyor Şimdi bir üçüncü bir görüşü zikredelim. Orada bir şey yapacağız. Racih olan görüşte bu şimdi zikredeceğimiz görüş. Üçüncü görüş. Üçüncü görüşte ise zaruret halinde Alimler diyorlar ki zaruret halinde ezberden okuyabilir. Eğer bir kadın Kur'an-ı Kerim'i ezberindeki Kur'an-ı Kerim'i unutmasından korkuyor ise veya da bir kız çocuğu Kur'an-ı Kerim'den sınavı var, onu hazırlanmak için okuması gerekiyor ise bu durumlarda diyorlar, o kimsenin ezberinden okumasında bir beis yoktur. Ve aynı şekilde eğer yüzünden de okuması gerekiyorsa, icap ediyor ise Eldiven vasıtasıyla veyahut da herhangi bir bez parçasıyla da açarak o şekilde ne yapar? Ezberlerini de tazeleyebilir. Buna ihtiyaç duyuyor ise. Yani burada ne var? Zaruret halinde ne yapabilir? Bu şekilde ya ezberinden ya da Kur'an-ı Kerim'i açarak bir eldiven vasıtasıyla veyahut da bir bez parçası vasıtasıyla ihtiyaca bineyen bu şekilde okumasında da bir beyz yoktur diyorlar. Racih olan görüşte alimlerin tercih ettiği racih olan görüşte budur. Yani zaruret halinde bu şekilde insan okuyabilir. Çocuklar, çocuklar, için... çocuklar için geçen hafta dersimizde onu zikretmiştik. İlim ehli abdestsiz bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e çocukların yani buna ilzam edilmediğini söylüyorlar. Yani bir çocuğa zorla abdest aldıramazsın. Bunu emredersin. Bunu emredersin. Bunun doğru olduğunu söylersin. Abdest alması gerektiğini ona anlatırsın. Ama bunu ilzam etmezsin. Yani illa abdest almadan Kur'an-ı Kerim'i ona eline vermemezlik gibi bir şey yapmasın. Çünkü asli itibariyle çocuklar o yaşta mükellef değiller. Ama biz bunu ne yaparız? Çocuklara bu anlamda emrederiz ki ileride buna alışsın. Ama çocuk bunu uygulamıyorsa şey onun üzerine de zorla baskıyla abdest almadan dokunma diye bir baskı yapmamızda Gerekmez. Yani bu şekilde... Ama biz buna ne yapacağız? Abdestle okunması gerektiğini teşvik edeceğiz, anlatacağız, öğretmeye çalışacağız. Eğer arada da bu şekilde kaçamak oluyorsa, almıyorsa da bundan dolayı zorla abdest alacaksın diye bir zor, zorunluluk gerekmiyor yani. Bugünkü ikinci hadisimiz arkadaşlar. Enes bin Malik radiyallahu anh'un zikreti yazı şerif. Ve an Enes ibni Malik'in radiyallahu anh'u ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme... اِحْتَجَمَ وَصَلَّا وَلَمْ يَتَوَضَّ اَخْرَجَهُ دَارِ كُتْنِ وَلَيْيَنَهُ Enes bin Malik radiyallahu anhu anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yaptırdı ve abdest almadan namaz kıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yaptırdı ve abdest almadan namaz kıldı. Hadisi dar kutni takir etmiş ve hadisin zayıf olduğunu söylemiştir. Tarık'ın bu hadisi tahkic etmiş, kitabında yer vermiş, hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. İhtecen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. El arkadaşlar ki hepinizin bildiği Türkçede hacamat diyoruz. Ve bu konuyla ilgili bilir kişiyi de bugün dersimize getirdik tekai kardeşimizi. Hacamat kupalarla vücudun belli yerlerinden Artık jilet vasıtasıyla oradan kupalar yardımıyla kan çıkartarak tedavi şeklinden bir tanesi. Yani hepimizin bildiği hacamat olarak Türkçe'de de söylediğimiz tabir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacamat oluyor ve daha sonradan abdest almadan ne yapıyor? Namaz kılıyor. Namaz kılıyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Buhari'de İbn Abbas radiyallahu anhun rivayet ettiği hadis-i şerifte diyor ki şifa üç şeydedir bal şerbetinde hacamatta ve ateşle dağlamadadır diyor. Şifa üç şeydedir. Hacamatta ateşle dağlamada ve aynı zamanda bal şerbetinde. Bu tip tedavi şekli eski dönemde Araplarda bilinen bir Tedavi şekli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine hacamat yaptırmış. Aynı şekilde sahabeler de bu şekilde hacamat vasıtasıyla şifa bulmaya çalışmışlar. Diyoruz ki bu hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yaptırmış. Vücudundan kan çıkmış. Vücuttan çıkan bu kanın onun abdesti bozmadığını aynı şekilde bu hal üzerine namaz kıldığını görüyoruz. Diyoruz ki hacamatla vücuttaki pis kan ne yapılıyor arkadaşlar? Dışarıya atılıyor. Burada hacamat olan kişinin yani mahir bu işi anlayan birinin önünde olması gerekiyor. Çünkü önündeki kişi sizi hacamat eden kişi olayın inceliğini bilmiyorsa ne yapabilir? sizi büyük zararlara uğratabilir. Hatta insan kan kaybından ne yapabilir? Öl edebilir. O yüzden fayda olarak diyoruz ki kişi hacamat olacağı zaman ne yapması gerekir? Tekay kardeşe <gülüyor> uğraması gerekir. Yani olayda ki burası önemli gerçekten. Yani işin ehline şey yapmamız lazım. Yoksa bir insan jilet atarken Allah göstermesin. Şah damarını bile kesip o insanı Temiz şey yapabilir. Yani hijyen önemli. yani Bu işi bilen bir kişinin önüne de çok var ya. şey yapmak lazım. Diyoruz ki bu arkadaşlar Sebile'nin haricinde sebile'nin için ne demiştik? Ön, Ön ve arkadan Ön. çıkan her şey. Sebile'nin haricinde uzdirden çıkan kanın abdesti boz, boz. bozmadığını evet. daha önceki derslerimizde ne yapmıştık? Aynı şekilde hacamatta da insan hacamat olduğunda ne yapıyor? Vücudundan birçok kan çıkmış oluyor. Ama bu kan onun abdestini bozmuyor. Yine bu konuyla ilgili ilim ehlinin iktilafını zikretmiştik. Dedik ki sebilin haricinden vücudun başka yerinden çıkan kan abdesti bozmuyordu. Peki vücudun başka bir yerinden çıkan dışkı veyahut da bevl abdesti bozar mı? Yoksa aynı kan hükmünde midir? bozar. Yani sebilin haricinde dışkı ve bevül vücudun başka bir yerinden çıkıyor ise mesela bazı hastalarda görülür. Kişinin makatında veya da zekerinde bir problemden dolayı orayı tıkarlar. Bir hortum yardımıyla mesela karnından veyahut da başka bir tarafından o dışkıyı veya da idrarı çıkartırlar. Eğer hal böyleyse o kimsenin ne var Abdesti bozulur. Ama kan için aynı şey Geçerli değil diyoruz. Yani sebileğinden çıkan kan abdesti bozuyor. Ama vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan abdesti bozmuyor. Bununla ilgili baktığımız zaman sahabelerin savaşlarda yaralandığını söylemiştik. O halleri üzerine namazlarını ne yapıyorlardı? Kılıyorlardı. Bunun en güzel örneği Ömer radıyallahu an sabah namazını kıldırırken onu hançerlediklerinde Ömer radıyallahu anh, Abdurrahman İbn Avf'a yani geçip namazı kıldırmasını söylüyor kendisi de cemaatle birlikte namazı tamamlanıyor, tamamlıyor. Yani hançerlendiğinde ne oluyor vücudundan? Kan akıyor, kanlar boşalmasına rağmen namazını ne yapmıyor? Bırakmıyor o şekilde cemaatle birlikte namazını devam ediyor. Aynı şekilde yine Abdullah İbn Ömer'in, Hazreti Ömer'in oğlunun sivilcesini sıktığını, oradan kan çıktığını bu şekilde namazını kıldığını yine gelen rivayetlerde görüyoruz. Yine diğer sahabelerden savaş esnasında okla yaralananlar var. Bu şekilde yaralanmalarına rağmen ne yapmıyorlar? Namazlarını bırakmıyorlar. O halleri üzerine devam ediyorlar. Yine ikinci görüşte de demiştik ki sebebiyle haricinde çıkan kan çok ise abdesti bozar. Az ise abdesti bozmaz diyen Alimler de var. Eğer kanın miktarı çok ise abdesti bozar. Eğer az ise abdesti bozmaz demişlerdi. Yine bununla ilgili daha önceden Ayşe radıyallahu anh'ın zikrettiği bir hadis-i şerifi almıştık hatırlarsanız. Kim namazdayken kusar veya da bir az, ağız dolusundan az bir şekilde kusar veya da mezi gelir ise o kimse namazı bırakıp gitsin. Daha sonradan abdest alıp geri gelsin. Hatırlıyor musunuz hadis şerifi aldığımızı? Bu hadis-i şerifi getiriyorlar. Bu hadis-i şerifinde biz ne olduğunu söylemiştik? Zayıf. Zayıf. olduğunu söylemiştik. Bu anlamda bizim için hüccet olmadığını, delil olmadığını zikretmiştik. Bu hadis-i şeriften arkadaşlar çıkarttığımız faydaları gelince, hacamatın abdesti bozmadığını anlıyoruz. Hacamatın abdesti bozmadığını. Yani insan hacamat olduğu zaman vücudundan kan çıkmasına rağmen o kimsenin abdestini yapmaz, bozulmaz. Asıl itibariyle ne demiştik? İnsan asıl itibariyle taharet üzerindedir. Eğer bunu bozan bir durum var ise, bunu bozan bir delilimiz var ise, o zaman o kimsenin taharetten çıktığını, değil mi? yeniden hades, küçük hades durumunda düştüğünü, yeniden abdest alması gerektiğini söylemiştik. Yani konuyla alakalı, kanın çıkmasıyla, vücuttan kanın çıkmasıyla alakalı, elimizde yani kanın abdesti bozduğuyla alakalı sahi, sarı, Hiçbir delil yok. Eğer bir kimse derse ki kan abdesti bozuyor o insana ne deriz biz? O zaman senin delil getirmen gerekir. Eğer kanın abdesti bozduğunu söylüyor isen bunun da ne yapman gerekir? Delilini getirmen gerekir. Çünkü asıl itibaren ederek insan taharet üzerinedir. Bir insanın taharetinin bozulduğunu söylememiz için elimizde ne olması gerekir? Delil olması gerekir. O aynı zamanda bu delilin sahih olması gerekir. Yani söylediğin şeyin getirdiğin delilin sahi, ve aynı zamanda sarih yani o ok söylediğin şeye delalet etmesi gerekir yine aynı şekilde bu hadis-i şerifte Enes bin Malik radıyallahu anh'ın zikrettiği hadis-i şerifte sebeplere sarılmanın meşru olduğuna delalet vardır yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şifayı Allah'tan diliyordu aynı zamanda ne yapıyordu sebeplere sarılıyordu ihtiyaca binaen ne yapıyordu? Hacamat oluyordu. Ehl-i sünnetin inancına göre, akidesine göre de tevekkülde sebeplere sarılmak şarttır. Yani bir Allah'a tevekkül edeceğiz, şifanın ondan geldiğini kabul edeceğiz, inanacağız. Bu aynı zamanda ne yapacağız? Sebeplere de sarılacağız. Yani Allahu Teala bana şifa verir diye hap kullanmamazlık, doktora gitmemezlik yapmayacağız. Bu aynı zamanda şu şekilde de olmayacak. Yani şifayı bize veren bu hapın veya da doktorun veya da hastanenin olduğuna da inanmayacağız. Asıl olarak bize şifanın Allah'ın Allah verdiğine inanacağız. Ve aynı zamanda ne yapacağız? Sebeplere de sarılacağız. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki احرص على ما ينفعك billah, بلا ولا Senin faydalı olan şeylerde hırslı ol. Senin faydalı olan şeylerde hırslı ol. Allah'tan Yardım dile, aciz olma Burada senin faydana olan şeylerde hırslı ol Yani sebeplere sarıl Eğer bir şeyde senin için bir fayda varsa Allah'a tevekkül ettikten sonra ne yapacaksın? O sebeplere sarılacaksın Yine Allah'tan yardım dile Dede yine sebeplere sarılmaya Aynı zamanda vurgu vardır Aciz olmada da sebeplere sarılmayı terk etme Yani tevekkül demek Hem Allah'a olan itimadımız Güvenimiz tam olacak. Şifayı ondan bekleyeceğiz. Ve aynı zamandan da elimizden geldiği kadar da ne yapacağız? Sebeplere sarılacağız. Subhaneke Allahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa entestagfiruke ve töbü ileyk. ebe. Veliciler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>